Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz muhteremler, müminlerin dokuz özelliği. Bu tabi ayet-i göre daha çok var aslında. Tevbe suresinde okurum inşallah, ayet 112. Bismillahirrahmanirrahim. Et tayibunel abidun. Birinci özelliği müminlerin, et ta'ibun tevbe ediciler müminler. Şimdi bunlar tabii dinlerken, okurken inşallah muhtemelenler, kendimizi buna kıyaslayalım. Acaba bizde var mı bu özellikte yok mu acaba? Müminlerin birinci özelliği, bunlar sürekli devamlı tevbe ederler. Delir teve günahlara pişmanlık için yanması, gönlün sıkı daralması. Gerçekte bir daha çok tevbe etmesi gerekiyor, onu etmezler ama. Neden? Şimdi bir insan temizce bir yıkansa, üşüne olsa, güzelce genel bir şey giyse. Bize bir toz dokundu mu hem onu böyle bakar böyle. Korur yani böyle. Ama kişinin üzerinde eski bir elbisesi de var, iş elbisesi de var. Artık toz da olur, topak olur, çamur da olur. Kişi onları aldırmaz muhtemelerler. Günahkar insanlar da günahkar olduğu halde adi günah battığı için her şey bırakmış onlara böyle. Yeminler bu konuda hassastır. Tebe konusunda. Günaha kabullenemezler bunda. Yanar işleri bunlar. Ki levvame deniyor bunlar. Levvame. Levvetme. Kendini devamlı, kendini kınama. Kendine böyle. Yani bir hata bilirsin, bir şey yapsın, kendikine işin gelmediğine böyle. Elli olmadan insan bir an bir kızabilir. Eşliğine, arkadaşına, evladına, yakınına bir arzu söyleyebilir ama hemen pişman işin arkasında. Eğer bir insan yaptığı bir hatanın dolayı pişman olmuyorsa bu kişinin tevbekar değil. Yaptığı razım et. Böyle. İşte bu mümkün birinci özelliği et-taibun tevbe ediciler. Eli abidun ibadet ediciler. Ederler yani ibadet ubûde Allah kulluk geleceği Bundan zevk alır müminler Allah kulluğundan gene Nedir ibadet? Öyle tabi kelime-i şahadet, kelime-i tevhid, yani zikrullah. Sonra beşakit namaz. Bu dinin direği bu, özü bu. Beşakit namazdır aleihi Bu Olmadı olmaz böyle. Bu. Bir gün Halep'ten trene bindim. Aynı kompartmanda bir profesör, Ermeni, Fransa oturuyormuş kendisi. Annesi Türkiye'den gitmiş oraya, Türkçe'yi biliyor kendisi. Yanında eşi bir de kız kardeşi varmış. Tabii yani otururken orada, anlıyla benim Türk Müslüman olduğumu dedi ki, bak de zamanımız var. Ben de Hristiyanım dedi, Katolik'üm dedi. Sen Müslümanısın, Müslümanım elhamdülillah. Bu da bir tartışan günleri karşılıklı beraberdir böyle. Sonra tabi uzun, çok uzun oldu bu mesele de ben yalnız namaz konusuna burada inşallah temas edeceğim, namaz konusuna önce Kur'an, İncil ele aldık. Sonra iman mesele ele aldık bunları. Elhamdülillah ve sağlıklıca uğraştık beraberce. herhalde bunları baya baya bir artık kabulüne gibi oldu. Sıra gelişti namaza. Şimdi bu artık bana sormaya başladı. Yani itirazı baktı öğrenmek için sanki. Dedi ki, de güzel ama namaz var İslamiyet'te. Her günde beş vakit namaz. Sabah güneşli olmadan kanalanta kalk namaz kıl. Öyle bahtinde yemek molası var, isaat molası var, o anda namaz var. Mesai saatinde ikindi namazı var. Akşam namazı var, yas namazı var. Bu biter mi dedi böyle bu şekilde bu dedi böyle. Bitmez bu namazı yani. Bu zor değil bu şekilde. Tabi önce konuşuyor. Ben dinliyorum onu. Hiç araya karışmıyorum. sonra cevabı başladım. Dedim namaz bitmez diyorsun öyle mi? Evet dedi. Ben namazı bitireceğim o dedim. Ben namazı bitirdim dedim böyle. Bana şu namaz farz değil. Ben alıp bitirdim. Nasıl bitirdin? O anda saatte on falan böyle. Kuşu vakti böyle. Ben de bu sabah kalktım elhamdülillah. Sabah kıldım. Bu namazı son namazın benim farzım üzerime benim. Bana şu anda başlamak farz değil. Bu son üzerine farz olan namaz bugün sabah namazıydı. Bu benim sabahımızı kıldım. Bu son farzı namazımdı. Namazım bitti. Peki öyle ama öyle olacak dedim. Eğer öyle kadar yaşarsam ondan fazla olacak bana. Gerçekten belli değil böyle. Öyle kadar yaşarsam onun fazla olacak onu bunu kılarım buna. İkindi e, kim sağ olsun ona onlar fazla bu şekilde böyle. Şimdi çoğu böyle diyorlar ya namaz biter mi? Yollar Günde beş, kırk, kırk, kırk e, Rabbim ömür verirse insana o zaman farz olayım 5 vakit namaz. Şimdi imanı zayıf olanlar bunlar ibadetler zor gelir ibadetler. Neden? Hasta bir insan ateşi hastalığı var, şusu busu var. İç kaçmış kişinin. Ama zayıflıyor, kilo veriyor. Biraz gıda alması gerekiyor, ama iştah yok böyle Ne yapması bu kişi ne yapması gerekiyor? Önce kendini biraz zorlaması gerekiyor mtda böyle. Zorlaması gerekiyor. Sonra yavaş yavaş sağlığı kavuşurca iştah açılır. Namazda böyle mtd. Namazda böyle. Önce işin namaz zor gelir, tatsız gelir. Namaz emirini almaz kişi böyle. Neden? Onların gönlü hasta aslında. İmanı zayıf. İnan zayıf. Böyle. Allah'tan gafil ceneş alemin. Allah bilemiyor. Allah'tan gafil bir kişi. Bu imanı zayıftır. Yürüt Yusuf Aleyhisselam peygamberlerden. Yakup oğlu. Bu tabi bunun kısası çok uzun. Özel hakkında sure var Kuran-ı Kerim'de. Nebzan'dan Bahsedeyim inşallah. İbadete ilgili. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz kuyu atıldı. Kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Küle pazarı satıldı köle diye. Peygamber oldu. Dedisi peygamber. Kendine peygamber nabzedi, dedi. Satıldı köle olarak. Çok güzel olduğu için değeri de yüksek olduğu için de pekabı alamadı. O da Mısır Maliye Nazırı, bakanı yani. O aldı, Mısır'a aldı bunu. Evli götürdü. Daha delikanlığa girmemiş daha böyle. O çağlarda Dedi ki eşliğine Züleyha'ya bak Züleyha bir köle aldım ama buna köle gözüyle bakmayalım. Bu asil bir insana benziyor. Asaleti bir insana benziyor bu. Bunu bir Evlat kabul edelim, eminiz sarayda bunu bakalım dedi böyle. Tabii sarayda büyüdü, e, delikanlı çağına geldi, artık bakan aşık oldu kendisine. Züleyha buna aşık oldu şimdi, Züleyha. Elli olmadan, bir arada bütün gün buna gönlünü verdi. Verdi ama Yusuf Arslan peygamber değil ama İrasat makamı deniyor Kiramette üstün olduğu makam. O makamda kendisi. Yani haram işleyemez o anda. Öyle imanlara kuvveti ki onların yani Allah'tan gafil değil böyle. O durumda bunlar. <gülüyor> Zülene uğraştığı halde, hatta kapıyı dedi, heyteli gel dedi, sana teslimim dedi. Sonra kaşar ki arkasından yapıştı. yırttı bir böyle kuvveti çektiği bir şekilde. Yani sonuç korusu haber aldı bunu. Bu yayıldı Mısır'da suçlu arasında. Sonra zindan atıldı da Yusuf Aleyhisselam'a zindan atıldı böyle. Yer altına zindan böyle. Karanlık erdiğine böyle. Orada Zülene Korusu ölmüş. Bir sorersem zindan o tabii. Zindan ama bir gün diyor ki zindan başı Yusuf diyor. Ben istemsem seni kurtarırım buradan diyor. Ama burada kabul istiyorum ben. Yani zindana girdi, zindan durlandı ama böyle. Onun sohbetleriyle, onun güzel halleriyle, ilgili şey ilgilenmesiyle zindan durlandı herkesin benim ülkemizinden. E çıkmasının zamanı geldi. Nasıl çıkacak? Mevlam bana bir sebep şey verecek muhteremler. Mevlam sebebini şey veriyor muhterem. Vakti gelince. Ama. Mısır'ın hükümdarı bir karmaşık rüya gördü. Kimse bunu çözemediler rüyasını. Yorumlayamadılar. Sonra bir şerbetçi da girmiş, cina girmişti. Dedi ki hükümdara zinanda bir yusuf diye biri var. O bunu yorumlar dedi böyle. İzlana gideyim var dedi böyle. Geldik bunu yorumladık bunu. Hükümdar bunu kendisini çağırdı bu sefer. Gelsin bakalım dedi böyle. Yusuf gitti hükümden sayına. Hüküm dedi ki buna bak Yusuf dedi benim rüyamı sana anlatmışlar yorumlamışsın, hoşuna gitti. Ama bir de ben kelim anlatayım ağzından dinleyin bunu. Hükümden sayına zahmet etme. Rüyamı ben sana anlatayım rüyanı. Anlatayım. Nasıl olur? Bir anlatayım bak evvela. <gülüyor> Hükümde unuttuğu noktalar varmışlar rüyası, unuttuğu yerler varmış onları anlatıyor ve yorum yapıyor muhtemelenler. Yani kıtlı koydu. Şunu bunu olacak. O girmiyor tabu kuralara. O arada da tabi du kaldı. Duymuştu var senin çıkarıldığını, saraya geldiğini o da saraya geldi. Dedi hükümdara hükümdarım, benim dedi eşim, zevcem sana bu kadar hizmet etti. Sana sadakata bağlıydı. Şu anda öldü. Şu anda öldü, ben dulum. Yusuf'a ben kötü gözle baktım. Haram olarak ona yaklaşmış idim. O bana bakmadı. Şu anda ne olur hükümden ömrüm dedi. Siz de araya giriniz. Beni hiç olmazsa bir gücü olsun de Helal olsun beni. Çünkü tabii araya girdi. Yusuf'a rica attı. O da kabul etti. Orada nikahatı yapıldı. Nikahatı yapıldı böyle. Yusuf'a işiniz dedi sarayına, zülaya'ya. Akşama gelmedi. Oğlum iş saatleri güneşle, doğmasıyla başlıyor. Başka iş bitiyor böyle. Züleyha, Emine abi gidiyor ama ayakları değmiyor ama sevincinde. Yusuf'u kavuşacak akşam vardı Uşuyor sanki böyle. Öyle evine gitti. Lümeşleri var. Koca Kırkçı Sarayı var. Her tarağı temizlendi. Koyun kesildi. Pilav yapıldı. Helvalar yapıldı. Şimdi Taras'a Züleyha Güneşe bakıyor. Güneş bassa da Yusuf'u gelse. Daha kuvveti Güneş Yusuf bu maddi Güneş'ten böyle. Tabi akşam oldu. Süratsem gel yok. Çekilin bir odaya. Sofa kuruldu. Beraberce yemek yiyorlar. Nikahı altında Helal ile birbirlerine. Yusuf Aleyhisselam tabi ne konuşacak orada? Önce imanı konular. Allah'ın cevizeli varlığı azameti, ruhbiyeti, bütün yerleri göre yaratan, yöneten, her şeyi gören bilen Mevlam. Böyle anlattı ki, Züleyha artık gönlü yandı Allah diye züleyen anlattı. Böyle. Allah bildi onda böyle. Gönlü Allah diye yandı. Gece olmuş ama. Üstüme aleyhisselam Züleyha'ya, bak Züleyha gece oldu. Yatalım artık Züleyha uykuda uyanır gibi bir kendine geldi şöyle. Bir kendine geldi. Yusuf'a baktı. Yusuf, Yusuf dede be. Ne olur bana izin ver. Bu gece ben odama şekileyim, Allah diye bir yanayım. Sonra biliyor biliyorum durumunu. Dedi ki ne oldu sana? Ana bana aşıktın bak. Benim için bu kadar yıllar yanmıştı benim için. Tam bana kavuştun. Neye bu aşağı yalnız kalmak istiyorsun? Şunu söyledim hatta. Yusuf, yusuf böyle ben Allah'a bilmiyormuşum Allah'tan kafir miyim bu cehennemi öğrendiğim Allah'ta imanı verir böyle işte muhteremler insan imanı kuvvetendikçe gün Allah ister Allah'a verir muhteremler biri aşık Yunus cehennem konusu aşırı da istenevesen anı bana seni gerek seni diyor. Cennetten bahsediyor da. Cennetten bahsediyor. Sonra şöyle söylüyor. İsteyene sen anı. Cennet isteyene ver. Bana seni gerek seni diyor. Bak. Allah izleyip öyle. Cennetine geçiyor. Cennetine geçiyor. Geçer insan. Allah size gönlü geldi mi? Allah da uyandı mı gönül? İşte ibadetler bu şekilde hatırlatıyor. Önce insanları biraz sıkar ibadetler. Namaz bu hala soğukta sıcakta, iş arasında, telaş arasında. Yani namaz zamanı girdi gibi. Şeytan ve sebebi kişiye verir, Ama iman kuvvetlenince, dünya bir tarafa, her şey bir tarafa, Allah kulluk bir taraftan böyle. Kul zevk alın başta namazdan feyiz alma başlar bu böyle. Hayatı ulma vardır tabirinde yani, Hz. Üveyrin oğlu Hatirin. Aya gangrel olmuş, aya gangrel olmuş diye. Aynen kesilmese gerekiyor. O dönemde varsa ne yok böyle. Narkoz yok. Böyleki aynen kesilebilir böyle, dersleri aynen böyle, kemirilir böyle. Çok acır mı acır tabiiler böyle. O halde bana müsaade edin, Abdül namaza durayım, namaza keştin baktın, namaza kestin de böyle. Namazayken bir Allah ekber deyince, Allah azam o atmosfere girince, her şey girişim o bakımda. İşte Mevla'nın bir yoruyor. ikinci özelliği müminlerin el-i abidün, Allah Celle Câlu'yu ibadette devamlı ibadete böyle. Yani Allah demeden duramaz namazına Ama Kur'an'dır, zikirdir, tesbihattır, namazdır, sohabettir Allah yolunda her alırlar, bundan zevk edilir, bundan gıdalar bu olur. Üçün özelliği elhamidun, Allah cirejaliyor, hamd ederler. Allah hamd, hamdü sana, Allah cirejaliyor. Neden kul nereye baksa Allah nimetini görür muhteremler? İnsan yukarı bakar, güneşe bakar, o güneş dünyada enerji sağlayan. Güneş muhtemelenler. Yumurtlara bakar insan gece, akarsuya bakar, ağaçlara bakar, meyvelere bakar, çiçeklere bakar, kişilere bakar baksın, Allah'ın yarattığı nimetler bunlar muhtemelenler. Bir insan kendine bakar, Mevla abiriyor, ve fiyen efela tübusirun, ve fiyen puş hüküm, kendine bize bakmadan bir görmez misin Mevla? İnsan kendine baksa, şu bedene kim yarattı? Yani muhteşem bir makine. Otomatik makine şu beden. Gözleri oh. görüyor muhtemelen. Kulak işitiyor böyle. Bunun koku alıyor. Damar tad alıyor muhtemelen böyle. El ayak hareket ediyorlar bunlar böyle. İş organlar, sistemler. Mesela bir solunum sistemi bununla başlıyor. Ağcı yerler sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemleri böyle organlar birbirine bağlantılı bunlara böyle. E bu bedeni yaratan kim? Ben böyle. Belan birine. Elezi halakake fesevvake feadelik. Ya. Allah ki seni yarattı. Halakake. Fesevvake. Tesbiye düzenleme böyle. Organların şekilleri. Böyle. Kirpikler, pamuk uçları bütün bedenle işbir iş, organlar böyle bir şekillerle böyle yapılıyor böyle. Feadelik ve tam her şey beden denk yaratıyor, dengeli yaratıyor böyle. İki, iki bebek aynı büyüyorten, İki göz aynı büyüyor baba. Ana kanonda böyle, ana kanonda böyle. Hücre giderken iki göz var, aynı eşit sayıda hücre gidiyor iki göze böyle. Yani haşa ana kanadaki yavru boş boş olsa. Allah adımız olmasa adını olur gözümüne hücre fazla gider gözümüne şişer Kulağın biri büyü büyür, büyür tanrımlar parmakları biri karmakarışık olur Ayağın biri uzun biri kısa olur yani e bir denge düzen yani insan nasıl yürüyor bu şıktan böyle? Yani dengede düzen ya böyle buna baksa kim atıyor bunlara böyle hele dişler be dişler böyle nasıl diş hekim diş doktorları okula fakat okuyorlar deney mi yapıyorlar sadece görüyorlar ama gene diş takıyor. Üç kursa gidiyor kişiye. Burası vuruyor, burası vuruyor. Elhamdülillah. bu işte Allah sürekli hamdü selah elhamdü illah elhamdü elhamdü Allah'a e. gıdalar gıdalar yaratan kim? Tadını veren kim? Rengini veren kim muhtemelen? Ona rengini veren kim var? Efendim eğer ki o meyveler gıdalarına renk vermese, yani bir çirkin renkleri olsa, güzel kötü kok kokuları olsa, tatları acı olsa hepsinin de, insan ne yapacak o zaman? İnsan canı çekiyor şimdi. Mesela kişi sevdiği şey görüyor, maravda, markette, orada burada görüyor şeyleri. Meyveler'e mesela canı çekiyor insanın böyle. Neden? Meyveler bak sevdiriyor muhtemelen böyle. Bir meyvenin ne kadar rengi, kokusu, güzel, tadı, güzel olsa, eğer insanın damak tadı da olmasın, yine bu aşma terimler. Kişi bir şeye bilmediği şey, bakıyor insan, gözü hoşuna gidiyor, kokusu güzel, elini alıp bakıyor, yumuşak, neyse o güzel böyle, dokunma duygusu iyi geliyor. Ama son noktaya kim koyuyor? Damak tadı, da. terimler. Bir ağzına alıp bir şey bakıyor, bir ısırıp bakıyor, Hemen talia yapıyor damak, hemen talia yapıyor, apori veriyormu? Tamam diyor, devam diyor. Tam böyle. Ne işe bunlar? Allah hamkisimda. Bunu yaratan kim ya? Damakta nedir? Hücre, sinir var, sinirde hücre var mı tam da? Hücre var, sinirde cansız var, canlı mı? Yani bilinçsiz. Esaihun es mevlavi, esaihun es seyahat anlamına geliyor. Buna Es-Sahim'in anlamıyla bazı müfessirler buna da had şeref onu dayanıyorlar. İki türlü seyahat var, yolculuk var böyle. Dilelim malevi yolculuk. İşte oruç buna giriyor. Namaz buna giriyor böyle. Es-Sahim'in kul manevi yeri sülük deniyor buna. kol manevi oluyor böylece. Yani kul önce nefsin marayken eğer Allah yolunda sebat etse, kıyayet etse, gönülden ama Allah yoluna sarılsa, kişinin nefs-i oluyor. olur derim ben. oluyor böylece? Bir de maddi seyahat var. Hangi seyahat? Allah yoluna fisbilli Allah bela. Cihad için, ibadet için, namaz için, sobat için gitme gelmek bunlardır. Es-Seyyidü'n-Necm'un da. Allah yolunda gitmek bundan muhtemelen böyle. Mesela, mesela camiye giderek çıktı anda her adamana bir hasene onu sevdi. Bir de günah vasiline bakar böyle. Evine çıktı böyle. Kimlere niyeti camiye gitmekse evinden çıkarırken ama evinden çıktı da işte bir arkadaşı göreyim bir kahve gideyim bir çay içeyim camiye gidelim derse Günaha girmiyor ama sebap alamıyor tabe yani niyete bağlı bunlar böyle. Yani niyeti camiye cebeler şey. Her adımda ya on sevap. belki alamıyor tabe. Bir de günah silmiyor böyle. Da günah silmeye beliriyor. Dönüş dönüş de bu şekilde. Haş da bunun gibi bir kimse Allah'ın işte neyde ise girsin böyle. Hatta hasta ziyareti olsun cenaze olsun böyle. Hep bunlar sevap, yazılıyor muhtemelen bunlar böyle böyle. Yazılıyor bunlar. Tabii çok ama çok sevap gerek. O yolda bizlere muhtemelen böyle. Uzun yolda böyle. Mesela bir insan ısvam edecek, akşam dönecek. Yanına bir şey olmaz. Fazla bir şey böyle. Döneceksen böyle böyle. Ama gittiği yere 3 gün, 5 gün kalacaksa, 1 ay kalacaksa, mutlaka bir bavul çantası da mıhtemelen böyle. İşte ahiret yolu uzun e, dönüşü olmayan bir yol. O da kalacak zaten. Ne gerek oraya? Oraya çok azlık lazım, çok az matıram. Yeter demeyelim muhtemelen. Biz karar vermeyelim. Karar mahşerde bir zaman e, işte, bir zamanla. Allah korusun böyle. Örmüştü Allah vesile yeter be namaz kılıyorum ya. Yok yeter var. Yeter namazla. Evet namaz kuyuza ama acaba namaz namazdan var mı? Bence? Canlı mı cansız namazlar be. Yeter diyeyim ona. Erraki'ûn-es-sâcidûn. Erraki'ûn, ediciler. Onlar rükü ederler, rükû. Ve secde ederler, secde. Rükü secde. Şimdi namazın dört enkenleri var. İçinde bedensel. Altı aslında böyle. Fakat bu dördü bedensel. Bir kıyam. Erte duruma böyle. İkin rükü Üçüncüsü secde, dönüşsü de oturma teyit, oturma muhtemelenler. Şimdi ayakta durmak, ibadede olabilir, adet olabilir. İnsan namaza değil ama, ayakta durur kişi böyle böyle. Oturabilir böylece. Ama bir insan rükut sesi yapıyorsa, o kişi namazı belli muhtemelen. Karşılamayarak böyle. Şimdi melam biri, o müminler, Rükü ve secde ederler. Rükü secde. Rükü de Allah huzurunda azamet ilahide eğilme. Bükülme hatırlamıyorum. Boyun eğme Mevla. mevla. Önce kıyam. Ayakta durum Allah'a sünnet El bağlama. Mevla teslimiyet mevla. El bağladı kul. el evet. teslim oldu. Tabi boş durulmuyor. Kıraata farzdır. Fatiha Hanefi de vaciptir. Önce Fatih okunuyor muhtemelen. Fatih okunuyor muhtemelen. Sıra zamlısı okunuyor. Sıra geliştiğinde Allah huzurunda eğilmek. Rüküye gitme böyle. Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğü karşısında kulağın bir iki bütün oluyor muhtemelen. O Merva'yı tesbih edip konuştum verdi. Ne diyor orada? Sübhanel Rabbiyel Azim sübhane rabbiyel azim azim azamet büyütü, kudret güç Allah adımın karşısında Allah tesbih ediyorum ben Mevlamız'a böyle Allah tesbih etme Mevlamız'ı en az üç defa böyle tek olacak beş yedir olabilir tek olacak ama üç olsun da derler de temiz olsun yavaştır mıydanlar böyle sübhane sübhane sübhane gelip dedim dedim ama Laktak olur muhtemelen böyle. Değilin laktak olur böyle. Muhtemel. Olmak muhtemelen böyle. Yavaş böyle. gibi böyle. Fatih okurken de yavaş yavaş böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevimiddin böyle. Kelime kelime her kelimesine basarak şey böyle muhtemelen böyle. Belliyerek okumak bunlara geliyor böyle. Rüküden kalkılıyor deniyor o zamanlar Semi Allahü limen hamide bakın Semi Allah, Allah eşittir. Burada icab anlamında. Allah burada kabul ediyor. Kim ona hamd ederse limen <sessizlik> hamide. Sonda heba var orada. Semi Allahü limen hamide. Sonda heba var orada. Bu He burada zamirdir bu. Kim Allah'a hamd ederse Allah hamdini kabul eder kabul eder. Kul doğruluyor. Hemen yatmak yok mu der hemen. Yani. Doğruyu ne yapacak bu arada? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allah'ım sana mahsustur hamd. Kul ayağa kalktı. Allah'ın azametini bildi, kudretini gördü. Allah sonra sevgili eğildi. Allah hamd ediyor. Böyle. Şimdi şükrediyor Allah Teala'ya Ne diyor? Ayağa kalkınca رَبَّنَا وَلَيْكَ ham Doğudan sonra, tam böyle. Sonra secde, işte namazın özü, secde mutlaka, namazda böyle. Yani kulluğun zirvesi, yolluk makamı, فَنَا فِي لَا مَقَمُوا بَلَى بَالَى. Allah'u sonra kendini yok biliyor mutlaka. Onları, benim hepsi gidiyor, ne yapıyor? Atik'in secdeye, Allah-u kul secdeye kapanıyor orada. Bunların tabii sebebine yana bir de bedensel sağlık buna faydası da var bunların bile. Yani boş değil bunlar Her ibadetin zekatın hacin orucun her ibadetin bir de dünyada bedensel sağlık olarak faydası da var böyle şey. Günümüzde biraz da masa baş oturanlar için böyle namaz şart mutanlar için böyle yani amaşamıdırler böyle. ne yapıyor? Önce rükiye gidiyor doğruluyum böyle. Kan bit, bütün beni dolaşıyor muhtemelen. De. Sonra secdeye gidiyor, beyni var beyine kırı zamandan beynine kan gidiyor. böylece. Ama secde yavaş olursa böyle yapalım. Kişi not faydalanır. Hemen yaparsa, o muhtemelen. De. Mesela bir meyve suyu şişesi. İlaç olsun, bir şey olsun böylece. Bunu bir çevirelim toplar, karpatır. Değil mi? Böyle yavaş yavaş. Şaklama gibi. Gene böyle. böyle. böyle, böyle. Secde varmalı, Allahu Ekber alın mutlaka yirapuşacak böyle. Alın yerin seyir duyması gerekiyor ya durma gerekiyor böyle ki, beyine, kankesindir. Kankesindir. Yani burada ki kırı zamallara beyine kan gitsin mi kan gitsin berleşe. Ve burada boş durmaz yine secede yine en az üç defa bu da Rabbimizi Ala ismi yani. diye deniyor burada. Senin kalkılıyor Allahu Ekber ve durucu buluşacak. Hem mutlaka bende. Allah evler, Allah evler varacak. O zaman ne oldu işte bütün bütün beden beyaza beyne kan gidiyor mutlaka bende. Beyne kan gidiyor. Kalbin iş rahatlıyor burada. Yer çekilmiş çünkü aşağıda olduğu, altı olduğu için ayakta beyne kan gitmiyor o zaman mutlaka bende. Buraya kadar insanın kendi olgunluğu şuraya kadar belir, buraya kadar. Kişiler bunları belir. Bir ağaç, önce ne yapar ağaç? Köküne aşağı kuvvetini verir, elbette kökü sağlamlaşır. Yelçinli kökü ağaç yaptı Bir rüzgara, fırtınaya karşı kendi kanat ağaç böyle, kökü verir önce şey bu belir. Ondan sonra yukarı bala dalların mallarındaki büyür bu şekilde. Beyve, ancak ondan sonra muhtemelen böyle. böyle. Şimdi insanda önce iman gerekiyor. İman kökleşecek kalpli günü de. Kökleşecek Hı. muhtemelen e, işte günümüzde biliyorsun neler vardı ve sapıklar mesela böyle televizyonlarda belirli kanallarda vardı. O kanallar belirli mi O kanallar aslında sicili kanallar mıhtemelen böyle, böyle. Kanallar böyle. Yani İslam karşı olan böyle ahlakı bozmaya çalışan belli kanallardı bunlar böyle. O kanallar kendilerine görüşüne göre birini bulurlar muhtemelidir. Akademisyen şubu oluyor böyle ki onların çoğu namazı kılmazlar. Abdestsiz onlara bile böyle. İnansız onlar çoğu böyle böyle. Ama bir akademisyen ünvanı vardır. O akademisyen sığınır. Ne yapar? Her şey pek böyle. İsa yıkmak yıkmak için böyle şey. İmanız zayıfsa ne olur? hemen ki şöyle kapıları gider hatırlayalım der. Yine dikilen bir ağaç birden yine de dikilmiş abi böyle. Bir, bir kuvvet rüzgar geldi hemen kökübe atar bunu. Böyle. Ama kökleşince kolay kolay olmasın. E işte bile böyle direnir yani. Direnir böyle. Muhtemem bu şey böyle. Önce iman gönlü kökleşecek ağaç gibi otar. Olmazsa bütün beden yerleşecek iman yerleşecek Süle geri geliyor şimdi el amrül bil maruf geliyor akadan böyle. Başkalarıyla bunlar yer alanmak. Tamam böyle. Paylaşmak böyle. Yani İslam'da amelleri cenneti paylaşmak şimere geliyor böyle böyle. Yani işte kim yaparsa varanda Allahu Teala böyle. Bir zat vardı Bağdat'ta Behlüzade diye Behlüzade adında bu Harun kardeşi. Harun hükümdarı Abbas denilimi, en parlak zamanlık hükümdarı. Bu onun kardeşliğe bak. Yani ağabeyesi dünyanın süperciğinin tek adamı o anda. Karışı da de meczup. dedi. Cevbe kapılmış böyle. Allah diye yanmış böyle. Allah diye yanmış o ona böyle. Şimdi tabi bunun görevi ne yapıyor sarayda bu? Her şeye karışıyor. Bak bunu yapmaya günah, her herkese karışıyor. Yapma yapma böyle şu herkese karışıyor. Bunu çıkartıyorlar abisine hükümdara. Efendim işte her şimdi karışıyorlar Beynizade. Çağırıyor. Ya bakalım buraya. Buyur abi. Sen diye kimseye karışma kardeşim diye. Her koyun kene bacana asılır diye. Her koyun diye kene asılır diye. Sen kendi bak. Sen kendine bak. Kimse kafasına. Tamam mı? Tamam abi şimdi diyor. Çıkıyor oradan. Gidiyor. Bir, tabi, bir koyun alıyor teremler. Bu koyunu kesiyor. İçini iş temizlemeden böyle. Kafası asılı böyle şeyinde boynunda. Ve kesmişlerini temizlemeden bu koyunu alıyor. Odasını asıyor çengele bacandan koyuyor. asıyor böyle. Kapı kilit diyor, yine kayboluyor. Bazı sıcak memleket kapalı yerde tabi kan der ki işi pisliği içerisinde, başlıyor bir koku alıyor sarayı. Bakıyorlar bir, pis bir koku geliyor. Nereden ki? Bakıyorlar evrine odasından geliyor. Kapı kilitli ama buluyorlar ses yok. Diyorlar padişah, pardon işte efendim durum böyle böyle senin kardeşi odasına bir koku geliyor. Ay, ölüp kalmasın ikiniz acaba? Korkma gelirsin böyle. Kırmıyor kapıyı, kapıyı kırmıyor bakıyorlar. Orta şey altı bir koyunu bacağından atmış. Kanları dağılmış, koyulaşmış. Ayvan korkma başlamış. Siyaret gelmiş üzerine artık leş gibi kokuyor. Tam bunlarla böyle. Aram bakalım şu deli diyor, para diye. bakalım deli bana bakayım, buluyorlar. Kızıyor, ne yaptı sen böyle diyor. Abi şama dedim banderin geldiği Her koyun kemiği asılıyor. Ama kokusu başına zarar veriyor mu sen böyle Yani koyun kemiği asılıyor ama zararı, yani değil, zarar veriyor. Yani de değil, eten zarar veriyor mu sen böyle böyle. İşte gençler muhtemelen kötü bir insan zarar olur böyle. Mesela komşu içkici böyle, Kumarcı içki, ahlaksız böyle bağırır, çağırır, kavga ederler, şunlar, bunları yapar, uçak durur, silah durur, kavga ederler, şunlar, bunlar. Etrafına, uzay bir oturuyor. Ama iyi insandan ne aldı insana? Onun için cekolunda oturuyor. Bu iş ne gerekiyor? Emri maruf. Emri maruf. Maruf'u emretmek, tavsiye etmek, hakkı tavsiye etmek buraya geliyor. Efendim. İnsanlara da böyle bakın. Akraban, kardeşin, evladın Amcanın, dayının mesela kim olsun böyle? Herkes ne yapacak? Herkes böyle kendi çevresinde artık eli yettiği kadar, gücü yettiği kadar, dili döndüğü kadar insanlara da Allah yoluna getirmek çalışmak gerekiyor tabii bunlar buna bak şimdi böyle. Ama giderken bak ben amal gidelim, işte sabede de beraber gidelim, şöyle berber yapalım, ya iş gibi brastanma gitme başla sinama bu başla şuraya gitme gerek gerekir onlara muhtemelen bu şekilde böyle. Peki insan bunu yaparsa bunun bir karşıtı ecribi var mı, var mı? Olmaz mı ya? Allah aşkına kulun bırakacak mı? Bu böyle. Dinlirsen bir kişinin namaz kılmasına sebep olsa, sebep olsa, yine koluna girer, çay ısmarlar, icabından onu yemek ısmarlar, onun gönlünü kazanmak için, kişi buna başarsa, bir kişi namaza alıştırabilirse, o kişi namaz kıldığı sürece alacağı ibadetin bir kısmı buna yazılıyor bak. Ama sahabe bilir mi ama? Sahabe muhtelemler. Namaz kılan kişi ne kadar sevap alırsa her vakit namazında alacağı ibadetin bir katı bir misli de ona sevap olarak veriliyor. Es sebebi kel faih bu kadar. Es Müslümanlar çalışsalar muhtelemler, Müslümanlar çalışsalar İslam çabuk yiyir aslında Mustafa böyle, İslam çabuk yiyir böyle. Hem Müslüman ne yap Müslümanlar kendi yaşantılarıyla böyle bir fil böyle öne kalması gerekir Müslümanlara böyle. Şimdi bakıyorsun mesela adamın sakalı bakılı var, acı takisi de başına var, yolda gidiyor ağzına bir şey girer Oluyor mu? bu? Olmaz Mustafa böyle, olmaz Mustafa Öyle kalmıyorsan böyle böyle, iyi öne kalmalar. E bırakamazsın. o işe olmasa git kenara kışa bırak. Gizli işe işe olmasın bari. Örnek olma gençlere mesela. Vemani mülkeri. <gülüyor> <gülüyor> bir de mülkeri ne etmek. Vennahun. <gülüyor> Ney edici. Münker İslam'ın kabul ettiği şeyler. Haram günahlar yınır böyle. böyle. Mesela bir kız başarısı geziyor. Halan kızı, teyzenin kızı insan kız karışı olabilir. Kendi kızı olabilir. Komşu kızı olabilir mesela. Yani kişi kim öyle e, sizi geçiyorsa, nasıl geçiyorsa bunlara serme gerek muhteremlerle. Böyle. Gerekiyor yani böylece. Peki aşık gezen kızın ne olacak hali muhteremler? Yani bu çok zor bir şey muhteremlerle vallahi muhteremler. Yani bir kız, bir kadın tabii ya. E, baş açık olarak, işte kulu kısa olarak yazın tabi daha fazla aşama oluyor. Dışarı çıktığı anda bunu hiç kimse görmese tena bir yerde, tarda bayırda bile olsa yine haram şey böyle. Eğer bunu bir erkek görse erkeğin aldığı günah bir katı da sebebi şey olduğu için bakın böyle. Yani çarşıya gidiyor, pazara gidiyor, böyle özel gezmeye gidiyor. Geri diyelim 10 yüz 100 kişi görüyor bunu be. Daha fazla kişi görüyor kalabalık yerde bunlar hep böyle. Yani açı gezen bir kadını kızı kaç görürlerse ona bakarı görürlerse onu ona aldığı günahın bir katı da toplam günah bir katı da bunun üzerine yükleniyor. Bu kişi bu kız yani kadın mahşere geldiği zaman o bu fakat diye hanımefeyler. O neyi biliyor? Açık gezdiğini biliyor. Günahı biliyor böyle. Onu biliyor böyle. Mahşire geldi. Hesaba çekiliyor. Önce başına açık gezdiği için Allah örtüm buyurdu. Kur'an'da Meryem'i böyle buyurdu. Resulullah böyle buyurdu. Allah Peygamber Kur'an tanımadı. Açık gezdi böyle. O günah kondu. Şimdi sıra geliyor. Bakın hayatı boyunca böyle. Yaşam boyunca böyle. Burada kaç yıl görmüşlerse, bu şekilde görmüşlerse, görmüşlerse aldıkın aldığın bir katı, bırak öyle. İşte filanca günü filan vakitte sen çarşıya, pazara gittin, 200 yüz kisini gördüler bu kadar sahabı alır. Koy bakan, koy bakan diye başlara koyunca, vallahi zor hatırlamam böyle. çok zonu tıramın işte. Çok zonu tıramlar böyle. Bir kadınca adın kolası ölmüş, genç yaşında, bir kızcağızda kalmış yetim olarak korasından kendisine kadın da garipmiş orada gidecek bir kadın da öyle bir küçük bir kulübede artık kadın zor zahmet çürgünün bir çalışıyor kızını kızı 15-16 yaşlarına gelmiş kızcağızı birdenbire hastalanıyor ölüyor birdenbire ece gelmiş tabi e kadının bütün her şeyi her şeyi ona vermiş kadın her şeyin böyle Ana baba yok, koca yok, böyle. Kimseyi yok bunun. Tabii kız ölünce kadın yıkılıyor artık böyle. Ama ne yapacak? Elim şey yapıp, böyle. Tabii yıkanıyor, defende geliyor. Artık kadın günlerce ağlıyor, uyumuyor, ahva ediyor. Sonra da artık ölümü kabulleniyor da ne istiyor? Aa, rüyamda görsem düşün artık böyle. Aa, ölüm kabullen artık böyle. Aa, rüyamda görsem artık. Buna razı artık böyle tabi İslam'ın namazı kılıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor derken bir kez kızını görüyor. Görüyor ama kızı alev içerisinde. Neresi? Başı. Başımız denenler. Bir de iki kolu bir şeye kadar yanıyor. Başı yan, başı yanma böyle. Yalnız başı alev içerisinde yanıyor. İki kolu bir şey kadar alev içerisinde böyle. Kız ama ah, vah kız sahibi böyle. Ah kızım, ne oldu sana böyle? Kızım, ne oldu sana? Aa, anneciğim diye ben diye bazen baş bir işte, kolu kısar dışarı çıkardım böyle diyor. Onun işin bu azap bu şekilde böyle. Kadur yanıyor. Uyuyunca işin daha iç yanıyormuşsa artık böyle kız öyle görünce ateşle görünce bir ana yüreği tabi avaz yanıyor böyle. Ağlayarak yatarken yatağa girmiyor böyle. Oturuyor da ağlı yatarken. Bir ses duyuyor, ses, Kimse görmüyor. Kızının kurtulmasını istiyorsan 40 gece. 40 gece Üç tane kalbi göğe getir. 3 kalbi göğe getir 40 gece. Deniyor merak Uyanıyor. Allah Allah, 40 gece 3 kalbi bir araya getir. Bir şifre, muamma. Tabii çözemiyor bunu. Sabah oluyor. Bir komşu kadınca varmış, Çok muhtemiz saliye kadınmış böyle. Olgun, kağın bir kadınmış. Ona gidiyor. teze diyor. Böyle, böyle bana rüyamda dediler. Ve anlatıyor. Bu ne acaba? Ne anlama geliyor? Üç kalbi bir araya gelecek. Ne anlama geliyor? Ya duruyor. Gülümsüyor. Kızım diyor. Üç kalbin biri senin kalbin. İkincisi gecenin kalbi üçüncüsü kurunun kalbi diyor. 3 gün böyle getirebilir Yani diye gece arasında kalk yücenin kalbi tam gece yarısında. Kur'an'ın kalbi yasın, yasin oku. Kendi kalbi hazır olsan böyle kalben böyle. Gönül oku bile. Böyle. Hemen o gece kadın kalkıyor. Tam gece yarısında gece yarısı muhterinde. Öğlesine okunduğu vakit böyle. Öğle o karşı okuyorsa o an tam gecenin yarısı. Güneş tam altımızda onu Ölü vakti tam tefemizde güneş, onun tam altımıza güneş böyle. Tam gece yarısı öyle vakti öğle ezanında böyle. Kadın tam gece yarısında öyle okundan sonra ve okunması sade yani ve gece saatte abdestin tazir, ikiye namaz oturuyor. Yani bir ana yüreğiyle ağlayalı göz eşiyle yas okuyor ilk gece böyle. 40 okuyor böyle. Kırkın okuyor. 40. gece Artık bu üç kalbi tamamladı. Allah'a dua ediyor. Yalvarıyor. Allah'ım kızımı affet bağışla. Onu bana göster diye Allah yalvarıyor. Denler. Ve ana yüreği. Ve oturduğu yerde otururken uyur, olsun, uykuya dalıyor. Üykuya dalıyor. Kızını görüyor. Denler. Kızı yeşil de böyle. Yeşil etrafında nur gibi kız var böyle. Kız sevmiş güzel kızı böyle. Kızım kızım sen ne oldu? Anne, Allah sen razı olsun annesi. Her akşam bir asımını bana gönderdin. Her akşam bir ateşim diye hafifle hafifle diyor. Artan diyor Kurtulmanı da inanıyor. Muhterem böyle. Evet. Şimdi işte muhteremlere böyle her insanın kızını sever. Her insan kızı var işini sever muhteremden. İnsan gelini sever, torunu sever. Ama bu şekilde ne yapmalı? Ateşlerin kurulması. Hüseyin Muhtemelen böyle, koruması da böyle. Allah korusun açlığı, ölürsenin ölürlerse, Gizli Muhtemelen. Demek ki bir de, mülkiyle ney haramları. Mesela arkadaşlar, iç alkolü mesela, şu an bitiladır, men nereye gidiyor, yok kumardır, şu budur. Bunları engelleme, çalışma gerekiyor. Toplamalı gençlik kendi aralarında mesela, kitap okunmalı, bir şey yapmalı kendi aralarında. İslam'a izin atmış i̇şte olarım. Birisi kurtan bir kişi böyle. Ve dokunuşu yüzde ve lafı mühdürle, hafiz zul le hudud illah ve lafı Hafiz kurumam muhafizme böyle. Aldan hududunu korumalar. Le hududillah. hudud illah. Hudud anne Türkçe buyuruyor. Ha hudud yani böyle. Allah'ın çizdiği huzdu bunlar korurlar böyle. Yani kendi yaşantılarında Allah'ın çizdiği huzdu var ya, Kur'an çizmiştim bunlara böyle, bu açmaz evvahlar böyle, açmazlar böyle. Haram bakma mı? Nev'ler bir huzdu koymuşlar, haram bakma ama bak muhteremler. Nev'ler biliyor, müminler kapisinler böyle. Ya guldum yaptım reyyim, kulüm <gülüyor> inemeyen abi pekamiza. Ay ben söyleyeyim mümin erkeklere. Yakoldu mil ebsariyim, göz yumusunları böylece. Bakınız, göz yumak fazla harama karşı böyle, fazla mı tabi böyle? Herma de böyle. Bak, burada ayetikene min var, min ebsariyim, min min'i tebziye burada. Yine tebziye. Hani bazı yerde, gereken yerde göz yumusunları böyle. Gerekli yolda kız açık tabii böyle. Ama bakın, yani karşıdan böyle bir kadın açık böyle bırakık bir şey böyle geliyor. Öne geçiyor, yana geçiyor. Ne yapma gerekiyor? Hemen gözü kapayıp mu kapanmak Kolay mı kolay? Ama bir far sebubum var. Bunda bir far sebub, far sebub terim böyle. Ebûl Sünneti bakın derler. Ömer'den daha sebubun sebub daha fazla var terim böyle. Yani kişi günümüzde günümüzde biraz zor uygulamak, ama sebaplar daha çok var terim böyle. E kişi bir kişi öne bakar, yana bakar. Hele gözün kapılması konaklaman daha mutabık geliyor bire yağuttuğu mesela Yani ona da ki niye etmeli etmeli ki işini etmeliyim? Rabbin sen bana gözünü yum kapadil emrettin. Aram bakma diye kapıyorum. Kadim mutabık. Bir kapadın gözünü, vallahi bir farzamı farzam var bende. Yani iki gün farzımızı kılmış gibi mutabık böyle. benim. Yağdırdı. Uğultmuş gibi böyle benim. Farzam böyle. Kişi mesela on tane yüz havada mesela büyük büyük yerde böyle yoğun yerde böyle kişi ne yapacak? Ama Allah imren böyle hatırlayır böyle. Rabbiniz tam bana gözüm yum dedin Allah göze, yum gözü yumuyorum. Niye şart mı böyle? Yani Allah şart yapmış böyle. Yani gözüm kişi yumacak, ilk gözü yumacak, çok kolay ama irade gücü lazım bana irade. Neden? Nefis bakmak istiyor. Nefis böyle. Yani nefis ile bir bakar değişik farklı görmek ister böyle. Şeytan bunu tahrikete teşvik eder böyle. Şeytan tahrikete teşvik eder. Nefis temara bunu ister. Açmak için bunu irade gücü lazım böyle. İman kuvveti lazım bana. İşte İman kuvvetiyle kişi bunu yaptı mı kişi on defa, yirmi defa bir kişi böyle gözüne yunsa o kadar büyük siyağı alır vatan hapam bazı sevablar bize önemsiz bir görüyor bizlere. Öyle geliyor bize Dünyada yapıyor. Ölemsiz bunlar. Amin hocam maaşı yerinde bak maaşı yerinde şu sıra gelecek kulun tabi günahtan kaçınmasına kurban bunlar farkına değil. Kul bakıyor ki mizanda sevabı az gibi görüyor böyle. Meryem biliyor kalbi neden hanacı böyle. Kap görmüş, gören haplamış sanki boğa tıkanmıyor karınca böyle böyle. Aşı böyle? Valla korku zirvede nasıl böyle böyle? Korku zirvede böyle, böyle. böyle. Kişi gözünü açı kapıyamıyor böyle. Ay ne olacak? Bütün karı oradan sandır, insan da böyle. O durumda kışımı azlam, dorukta heyecanlı korkuda böyle. Söyleyecek kişinin kulağımda kişi ayıba azmış adam geliyor, diyecek ya abim kulun kapa bakar. Daha senin cevapların var. Ne var? E filan günü işte filan pazara giderken şurada böyle, öyle bir çıplak bir kız geçti ki böyle nebisinin işlediği halde şeyden tahrik ettiği halde sen benden korktun, gözünü yumdun benim korkumla al bunun istilabına bunu, bak, Farsa ve muhterem böyle. Bir kere diye bu da. Onun külüsü bin kere olmuş ya bundan böyle muhteremden. İstilatı var bunlar arkadaşlar böyle. Allah'ın cilicili çiğdi hududu ne şey mi potranlar mesela faizde ne yap günümüzde? günümüz esnaf şimdi esnaf günümüzde işte eden buzon olmaz ne olmaz ne olmazdı o mal Allah emretti ne şey bunu biz ona böyle haram faiz faizdenler efendim büyük yapamıyorum. E, küçük yapışın böyle karın doyar mı zaten Allah sana bedel verir, verirsin ben amveler bu işte faiz mi kaçma gerekiyor e, kredi kartları da muhtemelen faizin tozu işte istemoter öyle. Yani kişi buna vadeste ödese bile, şahsa şey bile yine buna faizin tozu mu kaçma gazından böyle. Gel paran içeriye koy. Paranı göre al. O zaman insan boşşamak mu istemoter öyle. Ama kredi kartı kişi boşunu fakire var verir böyle. Sanki ona bedava veriyor diye böyle. Onu bir masal diyor kredi kartını. Ona bedava bir geliyor. Ama o sonra baklava bir fasl mu sonra öyle. Yani İstanbul'da yaşarsak burada, o kadar işimiz kolay mı? Vahşerde muhtemelen. Böyle kolay böylece. Şimdi eğilmesi direktlere dikilirken temel yapıldı direkt dikiliyor böyle. Ne yapayım? Ustadım böyle. Alıyorum şakülü. Karşıdaki biri var böyle. Biraz sağa vur. Biraz sola vur. Biraz geri çek. Biraz şöyle yap. Böyle miyim bakıyor böylece. Canım ne olacak? Yavuk olsun biraz. Olmuyor muhtemelen böyle. Yavuk oldu direkt? Kapı zaten böyle. Kapı kapanı böyle. Yani bunun için dünyada muhtemelen böyle çekerse böyle şakülü al sayılır teraziye o da şimdi o böyle. Mahşer bir gün bir gün. O kadar o gün 50.000 bin yıl muhtemelen böyle. Elli bin yıl. Bir gün böyle. Olur bir gün 50 bin yıl? E oluyor altı ay bir gün. Dünya da o böyle. Ayda dağ olsun muhtemelen böyle ya böyle. Mahşeride bir gün 50 bin yıl muhtemel. Hesap böyle böyle. Elli bin yıl böyle. Ayak üzerinde... Ayak yanlayak... Başıplak... Tepede güneş yakıyor. Tabandan gümüş gibi beyaz maden olacak yeryüzü. Kızı ateş gibi saçı yakacak muhtemelen. İzdiham böyle. Kalab olur Böyle... Korku, stres ve titrem insanlara böyle. böyle. Bir ben terleme böyle baskı içerisinde 50 bin yıl asus mu tam şer böyle. Ama kim burada işlen düzeni yaparsa orada ne kalacak bir namaz duacak kadar, bak. bir vakit namaza kadar otururlar. Mesela iki namaz yemeleri, yani dörtte kadar fazla ama böyle? Koca kadar böyle, o kadar. Her şey tamam, amirleri tertemiz. Diyor. Allah her şeyi biliyor. Bizden başlayıp geliyor Namaz tamam. Geç bak. Koy bakalım. Şutlu bu tamam. Bu tamam. Günah'da elham teybi etmiş. Kulluğum geç bakalım. Nereye? Havuz yöntemine başına. Ağaçın gölgesinde otur bakalım. İşte aziz cemaatimiz ne yapmak ne gerekiyor burada böyle. Yani sonu ölüm bunamaya. O ölüm hatırlar böyle. can bak bakalım ne olacak? Bakalım yok mu yani? Şansı yok bundaki böyle. Son ölüm bunu böyle böyle. Doktor da olsan Özür hastanın sahibi olsan, yatın batın da olsa, bediyetin başlı olsan, ayağa kalkın diye böyle. Ayağa kalkın. Onu, onu, onu böyle. Onun sonra kefen tabut, mezar, mezar, kabir mutan, kabi mutan gibi, böyle. Bir gün bir anlattı. erenler mezaraya gitmiş, bakmış ki mezar kazmışlar, daha canısı gelmemiş. Gitmiş böyle. Bir mezara giriyim bakayım diyor şimdi bu. Tek bakıyor, orada. burada. da bir ara girip bakayım diyor şöyle. Kenan atımı da böyle. Mesela yeni giriyor böyle, giriyor. Ama ayaktayım diyor, başım dışarıda. Eten bakıyorum diyor. İlk korku gelmedi mezardan beri diyor. Bir de yatayım bakayım diyor sabahla. Yatayım bakayım diye uzandım diyor. Yemin etti vallahi billah korktum orada bak böyle. Üst açık oldu hale. Yani mezara girdim sana yaptım dedi. Mesela yaptınca dedi böyle. Vallahi billah korktun dedi muhtemelen. Yatamadın korktum dedi. Üstü şu almış. Oldu artık artık bak. E bunun sana ölüm muhtemelen azıca muhtemelen be. sana muhtemelen böyle. Ölümün yaşı da belli değil böyle. Efendim işte daha gencim görecek ki kesin bir şey yok ki böyle. E sağlığım yerinde hastalıkta şart değil için bir anda bir şey gelir ki derne böyle. Bunun için yani insan çok yaşarsa bunun sonra ölümdür. Kişi ne yapacak? Dünya hemen kaldı bir anda böyle. Bitti dünya. Adı oldu cenaze. Adı oldu cenaze böyle. Adı oldu cenaze. Kim olsa olsun böyle. Paşa olsun. Kim olsa adı oldu cenaze oldu. Yıkanacak. Kefenlenecek. Son gömleği dünyada. Yani ambalajlanma. Bir ambalaj bu böyle. İnsan doğduğu zaman insan gene kefene sarılıyor. Adı kundak ama. isim değişiyor. O da kundak böyle. O da kefenhan böyle. Şu dünya çıplak geliyor o teminler. Yıkanıyor değil mi? Bak yıkanıyor. Bir kefene sarılıyor. Ona kundak oluyor muhtemelen böyle. Ölünce yine yıkanıyor. Yine bir kundak sarılıyor. Bu arada kefen var muhtemelen böyle. O kadar işlerle. Yani hayatın başı kundakla başlıyor. kefene nokta oluyor muhtemelen böyle. Ondan sonra hiçbir tatma terem Kefene giyip pamuklandın, gölüsünü serpildi, tabuta konundun efendim, arabayla mezara gidiyorsun. İnsan ölmüyor ki, ölümüzsüz. Her şeyi gören bilen ruh bu terimle. Beden diyor ki böyle ama kesin bir şey ama bana verme. Ruh insan da veriyor. İnsan ruh terimler. O var ya mezara giriş mutludur, mezaraya giriş mutludur O andaki mesele mutludur O andaki mesele mutludur Yani mezara kondu Allah. Kişi ruh ayran bedenden böyle. Ruh bakıyor böyle bakıyor ki eyvah kefene sarılmış böyle mezara giriyor. Ben de öldüm. Benim başıma belli değil mi? Artılar. Mezara giriyor. Tabii üstü örtününce daha dehşet bu İnsan dağılınca bu da artık o böyle. Arkadan başlıyor kabirde sorgulama işine var ya. Nedir orası? O alemin gülün kapısı orası günü kapsın muhteşemde. Kimi kurtulur muhteşemde böyle? Men Rabbike Rabbin kim? Rabbine kime kulluk ettin? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Peygamberin kitabının ne? Ya muhteşemde. Kişi ne yapıyor şimdi mezarlayışı değil mi? Mezarlayışı değil mi? Ah değil mi böyle? Ah, ah diye. Ya le-i tene kaddem bak. Ya le-i tene kaddem dül hayati. Ah. Keşke buraya dönüşsene bir şey. Diyar bir kaldı muhteşemde. Evet. Evet. Yazlık evi dikmiş, kışlık evi dikmiş, apapandağları dikmiş, araba almış, şeref almış, şunu almış, bunu almış, çok etabı almış, böyle, çevresi almış. Kimse kalmadı ki anlıktan eminler. Herkes aldı böyle. Oğlu kızı gitti, damadı gitti, kardeşi gitti, herkes de aldı gitti, tek başına kaldı, dünya kaldı anlıktan eminler. Doları da kaldı, parası da kaldı, altını da kaldı, arsası da kaldı, borçası da kaldı, hepsi kaldı, elbisi takı, hepsi kaldı, Mezarda ne lazımdı? Amel-i salih. Sehabralarda. Ne yapalım? Yâre-i kaddım. Ah, keşke buraya gönderseydim. İşim orada. Ama dönüş yok muhtemelen böyle böyle. İşte aklın da görevi bu muhtemelen. Aklın görevi böyle. Neden aklın görevi önceden bir şeyi önlememek, tedirlemek bir şeyi önceden böyle böyle. Yani ölüm germeden ölüme hazırlanmak hazırlanmak gerekiyor böyle. İnşa Dünyada muterinle böyle önce başka namazımızın mesela bakalım kaza varsa kaza kalalım Allah ﷻ icelle mutluluk. Çok çok tevbe edelim, pişman da duyal yattık kıtlıklarımıza. Allah yolunda yürümeye çalışalım ve İslam'a hizmet mutluluk. İslam'a hizmet ver mutluluk. Uyarmak yeterli olmamız gerekiyor. Böyle Ki bu nedir? Elhamdülillah ayrı bir kazanç yoktan var. Kılavet var. Yani bir kişi mesela on kişiye namaza başlayabilse, on kişiye Kuran okuması örelse, on kişiye Fatih örelse, on kişi bir arada soğutsa, on kişi onu yaptığı sürece bunun sevabı demedim. Biri kızın örtülmesine sevabı olsa, on kişi örtülmesine sevabı olsa, onu örtülünce sürece, onun sevabı olana sevabı demedim. Hatta kişi ölse bile, ölse bile, Mesela dünyada bir insan Allah yoluna kendine vakit İslam'a çalışmış, talep okutuyor, namazı teşvik ediyor, kızları teşvik ediyor. 10 kişi, 20 kişi olmuş kişi muhtemelen böyle. Kendi öldü böyle. Öldü ama sevap olduğu kişiye diyor namaz kıldı, sürece ona sevapı gidiyor mu? Kavramızı kaldı. O Onun gidiyor muhtemelen böyle. böyle. Elhamdülillah belamızın bunlar, rahmetin bunlar muhtemelen. Bu sonunda, söyle, ve bu ayetin sonunda ve beş şirin mümini ve beşir müjdele müjdele emir kime Resulullah ey canımınse Allah evcide böyle müjdele kimleri el müminin el müminin -mü'min el Allah'ın tarafında ona muhabbeler her müminin el müminin bunlara yapı uygunları onları müjdele mesela burada. Adi zihni buradaki lahm-ı tarif. Dört anlama gelir. Buradaki adi zihni denir. bu lahm-ı tarif buradaki. El-Müminin Habi Mevlam peygamberimize işte bunları yapan müminleri onların müjdele. Ne ile? Cennet muhteremler. Cennet veriler. Cennet muhteremler. Bir cennet değil mi? Cennet muhteremler. Evren tek güvenliği yer cennet. Evren de Tek güvenli yer verir. Şahat böyle. Ölümü olmayan, hastalığı olmayan, yaşlılık olmayan, deprem olmayan, savaş olmayan, vahşi hayvan olmayan, mikrop olmayan, kötü insan olmayan yer evrende cennet muhtemelen. Cennet muhtemelen. Evler inşallah muhtemelen. Orada inşallah bir haber buluşup orada sohbet yaparız inşallah muhtemelen. İnşallah. inşallah. En büyük nimet cennete Kavuşma kütleri hemler. Orada iki türlü giriş var cennete. Biri duhul evvelin deniyor, duhul evvelin, duhul evvelin. İlk girenlerle. Yani mahşerden hiç jelme yalamadan mahşerden direkt cennete gitmek. Bu adı duhul evvelin böyle, duhul evvelin böyle. Yani mahşerde el, hesabını verdiği elhamdülillah sabu bol. O kadar ki Rabbimizin rahmeti muhteşemdir. Öyle kul olacak ki mahşerde mizan hesap başında günah hesap dağıtılırken o kul böyle artık ömrünü bitirmiş kul böyle Çıldıracak böyle. Bakacak az geliyor. Çünkü benim kulun üzülmeyeceği daha şeytanlar var kulun. Bak sen şeytanlarda. Ya Rabbi, sen yolda namaz kıldın rüyada. Onu koy bakalım bak. Yalan sen Kabe'ye gittin. Yalan sen Kur'an okudun. Yansın Allah zikretin, zikretin sen beni, bak mutlaka böyle, ondan mutlaka böyle. Şu i̇şte, duhlu evvelin böyle hiç cenneme görmeden, yanmadan cennet mutlaka, yanmadan cennet Allah korusun böyle cennet de vardı. Şimdi ne beraber, dibiler, suduklar, şehitler, salih evliyalar böyle, sabi kın verece, evren cennetten böyle maşerden ne de beri cennetir böyle, bu kumbay mutlaka. Önce peyg peygamberle önde. 124 bin peygamber. Allah'ın sayısından kesin değil. Ondan sonra o peygamber es ümmetleri böyle, sahabeleri, sırtlıkları, şehitleri, salihleri ve Allah'ın mümin kulları her birbirinden temiz böyle. Ruhsal insanlar, malim insanlar böyle. Ruhsal insanlar böylece cihayete gelinecek. Ama kapı kapalı yani kapısı mı? Tarımda? Kapalı. Heyecan da artık bitti ama her şey bitti artık korku bitti ama artık be. Geldin şok. Yanmış oldu, hesap yanlış oldu yok mu bunlar böyle, buna böyle. Tamam buna. Ne orada böyle. Tam burada. Devam şurada. A cennetli bir görsel işte. Nasıl bir bakalım cennet böyle? böyle. Mefut evvabuha, mefutiat evvabuha. Bakalım bu hazinete bakın kapılar böyle. Sekiz kapışar böylece. Çünkü necek hazineler var böyle. Reisler var, milletlerin başı, adıruzban böyle. Ne yapacak? Selam verecek. Diye ki, Selamün Aleyküm, Tıbütüm, eli selam verecek. Selam Aleyküm, Allah Teala selamet etsiniz. Dünyadaki selam dua anlamına geliyor. Allah sana selamet versin. Oradaki haber deniyor da, duaya kılınmasından. Allah Teala selamet etsiniz. Artık bitti işler böyle. Tıbütüm, buraya park edin buraya, onu böyle. Feda Halidin. Bu rengin bakalım. Ebedi kalıcı olmak üzere. Gülün bakalım. Ya başta peygamberler böyle. En ince peygamberler olsun. Başta atlatacak böyle. Cennetler böyle. Peygamberler, sıdruklar, şehit, evri böylece. Herkesi bir müne karşı. Herkesi bir müne karşı. Like böyle. İşte gelene girer gelmez. Böyle gelecek. Ona sıram verecek. Ya bak lan ben seninle görevliyim var. Onu alacak, onu alacak bakamına. Herkese orada köşkü, saray hazır. herkes bakın böyle. Köşkü, sarayı, bahçeyi ağaçları, meyveler, akrosu hepsi. Kendi mülkü böyle. Dünyadan çok büyük ama. Dünyadan büyük bir kişinin bu böyle. Bu büyük. Al bakalım Ali Efendi'ye, al bakalım Zeynep Hanım, al bakalım Ayşe Hanım, al bakalım Veli Hanım. Veli Efendi bu senin köşkün. Bakacaklar karşılan bakacaklar. Göze kamaştın böyle. Kırmızıca kutu, işi zümürtten böyle gümüşten beyaz gümüşten karşın gözük amaş sakım böyle böyle. Ya benim bu benim bu ev senam var ya baba. 70 katlı. Her kat döşeye dayalı, hepsi hazır. doğal böyle böyle. Her şeye doğal azık böyle, üzeri taras. Bir tuğba ağacının dalları, tuğban dalları böyle. Tuğban dalları her dalında çeşitli meyveler böyle. Meyveler böyle. Cennette ölüm yok. Hastalık yok. İşte başım varıyor, dişim varıyor, içine bir sıkıntı var yok, bittim de var falan. Günlük darlığı yok, çalışmak yok, namaz yok canta vurmak, namaz yok orada bunlar böyle. Namaz dünya da böyle. Namaz yok orada böyle. Uş yok namaz oradan, Namaz yok orada böyle. Ama ihtiyacın pazar yok mutlaka böyle. Yani giden marketten pazara giden de benim alayım da, poşet ed alayım, bunu geleyim, pişireyim yok. Yok bunlar böyle. Her şey de o hazır böyle her şey hazır. Gümran bahur yağ içinde cennet işleri Her şey hazır. Herkese iş olacak, oraya, olacak cennette. orada cennette. Evet o da berber yok senin böyle. Yani tıraş yok mu böyle? Tırnak uzamayacak orada böyle. Yani kazdı mezarı neyse aynı kazı böyle. Aynı saçı her şeye aile kalıyor ve istemeye kadar olmayacak orada cennette böyle bakma Temelde kula 10 milyar cennette tırnak büyümeyecek deme. Ya tırnak keşirsin, tabakasını alırsın. Yok orada da makrel <gülüyor> kim var? Kim alır beni oradan Her şeyde orada dual ver. Ucak mevlemlerine kulu ve şebi yeni bir makıntım tamamlıyor. Kulağım yiyin yiyin kulağım yiyin bol bol yiyin. Ve şu işin cezalarından, acıtlarından hemen afet sindirilir böyle. Hemen sindiriliyor başa imya başa muhteremler. yok muhterem? İdrar yok muhterem? Tuvaç yok muhterem böyle? Yiyesin böyle? Hafif hemen bir gazı dönüşüyor. Habe bir gerildi. O çırp gülüyor muhteremler böyle. Cenetten sulmak diyor cennete böyle. Ne vesat vermeye o diyor muhteremler? O da bir dert Şimdi durmadan böyle yani biz fakir değiliz ama aslında dert bu müteahhende. Melekler bizi güldürler müteahhende. Durmadan böyle alver alver durun. İnsan duramıyor bu şey böyle. Beri. O da cennet müteahhende cennet böyle. Tuvalet yok müteahhende. Saç şı yok tırnak kesme yok. İstemek kollar yok var bu arada. Uyku da yok. Yorgunluk yok. Gerçekim yok onlarda. Gerçekim yok böyle. İsteyen havada uçuyor. İsteyen oturuyor kanepesine yaslanıyor. Yerin kanepesi. Onunla haber gidiyor böyle. Geziyor, dolaşıyor. E, Tabi orada herkesin yakını var cenarete. Herkesin mülki ayrı böyle. Yani eğer bir kız erkek gülü çağırıp ölmüşse onun kendi mülki ayrı oluyor. Yani, ayrı oluyor böyle. Eğer çocuk küçük ölmüşse o anne babası yanında kalacak böyle. Aynı işle kalıyor böyle. Kalıyor. Şinçan'da görüyor, tebakkına görüyor değil mi? Benim bir aneciğim vardı ya, benim bakan, onu bakayım bakayım diyor, ona gezmeye gidiyor, Babasına bakıyor, oğlu var, kızı var, torunu var, annesinin annesi annesi var, babasının babası var, dedesinin dedesi var böyle. Tabii ki ondan bu şekilde. Birbirini görenler, tanışanlar, sohbetle kenar alanla böyle, iş yaputuyorlar. Uykusu yok, yorulmak yok, çarşı pazar yok. İş yok. Evet sahada bakayım, akşam oluyor, hava kararıyor. Yok mu böyle. Yarın yok. Zaman din yok böyle. yarın yok böyle. Dün yok, Gitti mi? Hep aynı böyle. Aynı ilman dikti mi, ibaretti mi? Nasıl et, Öyle esmi mesmiyor öyle bir hava burada. İşte böyle bir cennet varken mütevelli dünya aldanmak, yani almak mütevelli kusura bakmayın böyle böyle. Almak mütevelli yani şu kısa ömür, kısa mühteremde. Ömür sonra belli mühteremde. Yani ömür uzun bile olsa, ömür sonra nasıl ömür sonra oluyor, uzun ömür olsa bile, ömür sonra iyi olmuyor. muhteremde. Yani Hasta Kişi yatağına kalka sabahın ay, belim tutulmuş, işte kanım ağrıyor, kalbimi sıkıştırıyor, midem suyaklıyor, bir şey yer, onu sindiremez, o sıkar kendisini, işte mühteremler İnşallah gücümüze böyle İslam'a sarılın muhteremle yaşayalım. İslam'a çağıracağım yaşayalım Teala. Rasip et cennet inşallah. Billahi Tala Fatiha.